İyi haftalar Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri Bilgi Çağı'nın Hukuku programında. E, bugün konuklarım Sayın Avukat Vedat Gürer ve Sayın Nurdoğan Çengüler Şengüler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bugün güncel bir konuyu tartışmak üzere konuklarımızla buradayız. E, o da şu e, Rusların Facebook'u olarak bilinen ve evet. e, daha doğrusu site adresi vk.com ee, önemli bir sosyal platforma Türkiye'den erişim engellendi iki gün önce değil mi? Doğrudur. Salı günü öyleden sonra. Ee, sevgili dinleyenler Vedat Güler'i tanıyorsunuz internet <gülüyor> ve hukuk konusundaki e, geleneksel konuklarımızda Nurdoğan Şengüler'i bugün davet etmemizin özel bir nedeni var. Ee, Nurdoğan Şengüler İstanbul fotokontest diye e, başlıklandırılan önemli bir ...Uluslararası Fotoğraf Yarışması Projesi'nin kurucusu, ayrıca turizmci ve yıllardır ekmeğini internet üzerinden yaptığı işlemlerle kazanıyor değil mi? Doğrudur, doğrudur. Evet doğrudur. Ee, ve e, bu siteye erişim engellenmesi ki Vedat Bey ile onun hukuki boyutuna kısaca değineceğiz. E, erişim engellenmesi sadece Nurdoğan Şengüler gibi turizmcilerin değil... Ee, başka Tabii. iş alanlarında çalışan yüzlerce şirketin insanın e, günlük şeyini engelliyor. Doğrudur. Ee, bunu tartışmak için. Evet. İsterseniz Vedat Bey, önce Nurdoğan Bey'den dinleyelim. Tabii. Kaç yıldır internetle haşır neşirsiniz? Ee, ne gibi işler yapıyorsunuz? Ruslarla işiniz nedir? Çok doğru. Biz 98'e intibaren o zamanki iş, benim bulunduğum tarihi yarımada'da ilk 500 e, e, ticari olarak internet kullanan e, kullananlardan biri bizdik. O zaman Lezar Türk olarak bir e, <gülüyor> sanat galerisi kurmuştuk. Amacımız online Türk sanatlarını yurt dışına yaymaktı. Daha sonra Google'la beraber o zamanki Netscape yine Dmoz.org denen direktörü servislerini kullanıyorduk. Daha sonra 2000'li yıllar geldiğinde biz online hotel satmamız gerektiğini sektörden gelen talep üzerine ilk Türkiye'de kuranlardan biri bizdik. 2006-2007'ye kadar bu gayet güzeldi. Daha sonra booking'in ortaya girmesiyle bunun tekerleşmesi ki bugün Türk turizmin en büyük tehlikesinden biri bu tarz sitelerin veya buna benzer sitelerin vergi vermeden Türkiye dışına bu paraları kaçırıp yarında bize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uyguladıkları boykotun aynısını bize Bulayabileceklerini de biz zaten sektörlerde de tartışıyorduk. Bu dönem zarfında Avrupa'daki bu ekonomik krizin büyümesiyle beraber sıcak pazarlar dediğimiz Orta Doğu, Uzak Doğu, Rusya pazarının kıpırdadığını gördük. Tabii biz bunları yaparken analizlerimiz sürekli internet üzerinden kim, neyi, niçin arıyor, neden geliyor, sebepleri nedendir. Rus pazarının kıpırdamaya başladığını gördük ki Antalya'ya gidip ikinci, üçüncü, dördüncü defa gelenleri İstanbul'a özellikle kültürel turizm için gelendiğinin sayısını artmaya başladığını gördük. Ruslardan mı bütün dünyadan mı bu, bu gözlem? Bu gözlem genellikle bütün dünyadan fakat İstanbul'daki şekil değişikliği, turizmdeki misal kültür, sanat ve İstanbul'da yapılan bazı etkinliklerin gece konaklamalarında arttığını gördük. Da biz bunları yaparken biz kendi analizim, çünkü bizim bir arge servisimiz var. Biz orada bunları bir fitreden geçiyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor yani? Bir gazetede yazılan bir yazı bizi çok fazla bağlamıyor. Biz sahada Hı -hı. ne oluyor? Sahaya biz bakarız. Bir Ayasofya Müzesi'nin önünde bugün kuyruk var mı? Kuyruk varsa bu kuyruğun sebebi nedir? Hı -hı. Sorgularız. Geçen hafta, bir önceki hafta diyelim Final Four vardı Türkiye'de. Hı -hı. O ara kadar Ruslardan baya bir geliş gitme vardı. Geçen haftayla beraber, bu hafta sonu, salı günü bir baktık birden. ...bizim şeyin çalışmadığını gördük... ...ben hemen sordum ne oluyor... ...neyin çalışmadığını gördünüz... denin çalışmadığını gördüm... ...vekontak denin... ...sordum şu neden çalışmıyor... ...Ruslar'a sordum... ...baktım sayfada savcılık kararıyla kapatılmıştı... ...Allah Allah... ...aynı anda onlar kendi forumlarından girdiğinde... ...yağmur gibi e-mail gelmeye başladı... ...ilkin şöyleydi... ...İstanbul'da girilmiyor... ...İzmir'de giriliyor... ...efendim cep telefonlarıyla giriliyor... Türkiye'deki kent kent Türkiye'de yaşayan veya Türkiye'de Türk firmalarıyla veya Rus firmalarıyla çalışan yabancı artık bizim içimizde yerleşmiş çalışma izni oturma izni veya evlenmiş olanlar da var. Bu insanların ailem annem dediklerini akşam oldukça e, paniğin büyüdüğünü ben görmeye başladım. Tabi bu algılama ilkin onlardan acaba telekomda bir sakatlık mı var bir sıkıntı mı bir arıza gibi hmm. tabi Alt yapı, olabilir. Altyapı problemleri üzerinde de. sanıldı ondan sonra bu gittikçe. Daha sonra Ruslar ve Kontak sitesine başvurdular. Ve kontaktı şöyle bir şey. Facebook'un klonlanmış hali. 2006'da Pavlov, soyadını unuttum bir e, Sankt Petersburg üniversitesinden mezun bir öğrenci. Putin bursunu alaraktan bu V kontaktı'yı kullanıyor. 110 milyon kullanıcısı %70'i Rusya, bunun %25'i Moskova, %12,5 St. Petersburg. Ve diğerleri eski Sovyet dönemi kalan ülkeler. Yani Sovyet Rusların şöyle bir mantalitesi var. Ya bizden ya onlardan. Çinlilerin gibi aynı amaçla yani kendi auralarını etrafa, kendi hükümdarlık alanları içinde bu şeyi sürdürebilmek. Fakat şöyle bir sıkıntı olmaya başladı. Ve kontakta bir YouTube örneği değil. YouTube'daki... E, diyelim ki bir video, bir müzik bir oyun vesaire buna benzer şeyler ve kontakta bulunmakla beraber adamlar bunu bir Gmail tarzında, bir Yahoo tarzında düşünmüştü. Çünkü Türkiye'ye Yandex geldi. Mesela o da bir husus işledi. Yandex ara motoru bu şeyin karşılığıdır. Yahoo'nun. Hatta hı. geçenlerde yine problem oldu. İşte Türkiye'de harita basar mısın yapar mısın, eder misin? Sıkıntıları falan gündeme gelmişti. Bu e, ve kontaktayı e, ilk algılamalar acaba film mi oynatıyor veya pornografi üzerine mi gidiyor derken onların Ruslardan benim aldım insanların en büyük demokratik hakkı olan iletişimi kesmenizin haddi nedir veya nasıl yapabilirsiniz. Hmm. Çünkü bundan önce yine Türkiye'den e, bahane olarak tabi bu magazinsel bunun bir cevabı tam yok e, işte. ...Rus kızlarına internet üzerinden Türkler... ...çok rahatsızlık verici e-mailler atmışlar da... ...onlar da kesmişmiş diye böyle... <gülüyor> ...tabii... Ama ...onu yapmak isteyen bulacağı birçok yer vardır... ...Mamafi yani. Google'da... Ve, ve kontak'te ya da VK.com diye arama yaptığınızda... ...350 bin Türk erkeği... işte ...VKontakte'ye abone oldu... ...kızlara bakıyorlar gibisinden... Evet. E, ...bulgular da gelmiyor değil... E, ...ama... ...böyle bir özellik var diye... ...esas işlevini göz ardı edip... ...görmezden gelemeyiz herhalde. Yani şöyle bakayım. Bu çayıçları... ...çok güzel anlattı. Evet, evet. Şimdi bu biz tabii hukukçular... E, ...kağıtla ilgileniyoruz ve... E, ...yaptıklarımızın... E, ...bu tür sonuçlarını yaşamıyoruz. Yani yaşayan bir hukuku dinledik... E, ...şu an. Nurdoğan Bey'den. Nur Bey'den. Şimdi Nurdoğan Bey'in anlattığı... ...bütün süreç e, aslında işte... ...hukukun insan hayatına müdahalesinin de... ...bir süreci. Doğrudur. Şimdi bu tabii... 5651 sayılı... ...yasa var bir tane. Bu... E, Spesyal bir tedbir yasası. Katalog suçlar tanımlıyor falan. Ama tabii işin özü internet erişim yasağı bizim yaptığımız bir tanım. Yani hukukçuların yaptığı bir tanım. Esasen bunun özüne insek bu bir tedbir. Yani ceza hukuku anlamında bir tür tedbir. Bir malın müsaade edilmesi de bir tedbir olabilir. Bir iznin iptali de durdurulması da bir tedbir olabilir. Bu bir savcılık tedbiri uygulanmış. Yani bu kanunun kötülüğü yani hukukçuların bu kanundan pek hoşnut olmamasının sebebi e, bu çok kim yapacak bu tedbiri? Şimdi e, tanımlanmış olan insanlar var. Ceza tabii daha eski bir kültür. O oturmuş. Bu tür yeni alanlarda kim yapacak derken içine herkes sokulmuştur bu kanunun. Yani herkes derken işte e, savcı, hakim. Ondan sonra e, şey, e, mahke e, yani... E, mahkeme kararı olmaksızın idari bir kurum telekomünikasyon şey dairesi işletim başkanlığı belli başkanlığı. belli hallerle sınırlı olsa da olsa da müstehcenlik gibi fakat şimdi tabii ki konu böyle olunca yani idari bir kararla sansür uygulanması şekline dönüşünce bir de bu tabii ki o belirli konular dediğimiz kısım Türkiye'de yerleşikse eğer server geçerli Türkiye'nin dışındaysa e, o da tamamen daha özgür bir şekilde istediği gibi karar veren bir idari kurum oluyor ki bunun hukuki tanımı şudur. Yani tam böyle temel bir akademisyen gibi baksak yargı yetkisi devredilmiştir. Hani net söylenebilir mesela yargı yetkisi ne devredilmiştir diyebilirsiniz. Bu spesifik kezden yurt dışındaki bir insanın idari olarak Türkiye'de sansüre uğratıyorsunuz. Yani bir web sitesinin özel kişiyi. Şimdi bu... E gelsin kendi derdini anlatsın benim huzuruma yani. <gülüyor> hani şimdi Tekin biliyorsunuz daha önce Bakanımız da dedi ki biz onlara cezayı kestik gelir paşa paşa öderler 20 milyon dolar ceza kestik dedi sonra çalışmaya başlarlar. Hani herkes teşvik politikası uygular gelsin diye biz diyoruz ki cezayı kestik gelsinler. Hani bizim teşvikimiz <gülüyor> böyle bir teşvik. Şimdi tabii burada. 110 milyon insan olmasının ötesinde bunu bir de şöyle analiz etmeye. Ben ben şimdi bu konuda biraz daha sadece içerik olarak yasaklama olduğuna inanmadığımı, hissetmediğimi söyleyeyim. Şu dedikleriniz daha büyük bir firma açısından bir rakip eleme yöntemi. yani evet. Baktığınızda dünyada kendisini ispat etmiş şekilde böyle gelen gelişmiş borsalarda kendisini halka açmış, Halka açmış olan bir e, firma, e, söylemekte de mahsur yok ismini yani bu Facebook firması açısından bir rekabet bu. E, o rekabeti de e, bu alanda e, engelleyebilecek olan yöntemlerden birisi de böyle bir yerel hukuku, e, ilkel bir yerel hukuku böyle kullanmak şeklinde e, oluşmuştur diye bir spekülasyon yapıyorum yani. Peki o zaman orada durun Peki. Sayın Vedat Gülen. Çizmeyi aşmıyorum. Yok hayır estağfurullah <gülüyor> çizme değil bir ara verelim. E, Cuma günü malum e, öğlen vakti açık radyo dinleyicilerini biraz dinlendirelim. Bu arada da bu e, com sitesinin engellenmesinden mağdur olan Turizm. ve İstanbul'da yaşayan... Ee, başta Ruslar olmak üzere Rusça konuşan nüfusa da bir gönderme yapalım dedim Ruslu, ben burada. Rusları sevenlere de E ee, tabii, tabii Türkler de çok sevecek bu parçayı. Çok klasik bir şey Kalinka. 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının Hukuku programındayız sevgili dinleyenler. Konuklarım Sayın Nurdoğan Şengüler turizmci ve avukat Vedat Gürer. E, bugünkü programda çok güncel bir gelişmeyi konuşmaktayız. O da iki gün evvel e, Türkiye'den erişimi engellenen 110 milyon üyeli Rusların Facebook'u diye adlandırılan vekontakte.com sitesi. Ee, niye buna odaklandık bugünkü programda? Bu ne ilk ne son binlerce site kapatıldığı yıllardır. Ee, ama buna benzer bazı öyle siteler var ki, öyle platformlar var ki oraya erişim engellendiğinde yüz binlerce insanın iş hayatı, özel hayatı, sosyal hayatı etkileniyor. Sayın Nur Doğan Şengüller'i bugün konuk etmemizin esas sebebi de bu. Ee, söz sizde. Şu an 4 milyon turist ve 4 milyar gelir Rus piyasasından bekleniyoruz. Avrupa pazarları çökerken, Amerika'dan da gelen verimlilik düştüğü anda Rus pazarı Türkiye için çok önemliyken siz insanların onların en önemli silahı olan iletişimini kesiyorsunuz. Sayın Ertuğrul Günay bu kış bayağı Moskova'da fuar fuar gezdi, kapı kapı dolaştı. Bu Türkiye'de benim ilk defa gördüğüm bir şeydi. Bir anda adamlara diyorsunuz ki kardeşim Türkiye'ye gelme ya da geleceksen havalimanına mi cep telefonuna bir proksi indir. Buradan bir program al. Allah muhafaza bugün Türkiye'de bir Rus turiste veya bir uçağa düşse veya araba kazası olsa ki bu daha önce içkiyle ve yine Pamuk Yolu, Pamukkale yolundaki kazalarla Rus kamuoyu özellikle Jirnovski gibi aşırıcılar bunu Türkiye'ye karşı çok aşırı bir şekilde kullanmaktalar. Bu silahı bunların elinden almak gerekiyor. Artı e, Rusya'da orta ve iyi ölçekli 500'ün üzerine çok iyi büyük Türk firması var. Bunların içinde yüzlerceye çalışan Rus var ve bunların Türkiye ile geliş gidişlerindeki bu özellikle inşaat firmaları bakın Soçi'de inşaatları beceremediler yine Türkleri çağırdılar. Türkiye şu an oradaki kış olimpiyatları için halır e, halı hal çalışıyor. Siz oradaki insanları e, mağdur da etmiş oluyorsunuz ki bu insanların iletişimini kesti kontağı çekiyorsunuz diyorsunuz ki yok kardeşim internet yok. E, bu mantıkla bunları çözemiyor. Bu en büyük benim korkumsa Rusların buna e, ileride bir şekilde misilleme yapması ki bu bir kışın bir software'imiz bozuldu, gaz pompalamamız düştü diye bir şekilde de gelebilir. Bu kadar ki önemli diyorsunuz değil mi? Evet. <gülüyor> bu kokuyu ben aldım. Benim hissiyatım Ruslar çok konuşmazlar. Rusları az çok tanıyorum, görüyorum, ediyorum. Adamlarla benim de e, lisanlarını öğrendikçe, kültürlerini öğrendikçe fakat Şöyle bir şey de var. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen her Rus, Türkiye, yurt dışına çıkmamış her Rus'u daha dün akşam yine bir programlarına, bir evlilik programlarına baktım. Güney'de veya Türkiye'de karşılaştıkları bayanlar kendi aralarında konu. Hep Türkiye propagandası. Bir İtalya'ya git, bir Fransa'ya git, bir İspanya'ya bir git. Hep Türkiye propagandası. Bunu kurnaz olmamız lazım, akıllı olmamız lazım. Özellikle ilişkilerimizi, madem Türkiye dengeler ülkesi bir geçiş merkezi, herkese eşit mesafede durmak bizim yararımıza. Nurdoğan Bey siz bildiğim kadarıyla yıllardır internetle işinizi yapan Doğrudur. bir iş insanısınız, bir turizmcisiniz. Ee, İstanbul Foto Kontest yarışması da. Doğru. internet üstünden başladığı doğru. gelişti ve sürüyor. Doğru, doğru. Bu erişim engellemesi ya da daha önce yapılmış benzeri engellemelerden olumsuz etkilendiği oldu mu bu projelerinizin? Biz sürekli etkileniyoruz. Fakat da bizim BCD planlarımız var. Dün misal York ayın 15'inde dünya genelinde başladı. Hı. Serverları çöktü. Hı. Halbuki bizim misal yeni geliştirdiğimiz bir projemiz var. bir Fotoğrafçı İstanbul'da buluşuyor. Hedefimiz İstanbul Foto Contest'in 5 beş yıllık argesinden çıktığı, damıttığımız bilgiyi dünyanın bütün fotoğrafçıların şu an biz şeyindeyiz. Aura arasında burada acaba ne oluyor? İnisiyatif bize geçti. Bunlarla oluşturduğumuz bu network'ü bin bir fotoğrafçıya tanıştırıp Ayasofya'nın bir Guinness rekoru, yine Topkapı Sarayı'nın e, Boğaz Köprüsü'ne bin bir fotoğrafçının toplanacağı bir etkinlik şeklinde düzenlerken, birden bu etkilemeyle beraber Rus pazarını kesmiş olduğu ee, bu engelleme Nurduhan <gülüyor> <Evet>. Bey <gülüyor> Roma'ya çıkar bütün yollar misali ee, konuyu en son erişim engellemesine getiremeden edemiyor ki haklı ee, zamanımız bir miktar azaldı bayağı azaldı hatta e, Sayın Vedat Gürer e, şimdi e, bu son engelleme <gülüyor> Rus hı e, hı <gülüyor> Ya da ki konu e, muhtemelen ya müstehcenlikten olmuştur ya e, telif hakları nedeniyle olmuştur muhtemelen diyorum. Çünkü yıllardır Türkiye'de bir web sitesi bir platform erişimi engellendiğinde gördüğümüz şey e, boş bir ekran ve orada bu site ulaşmaya çalıştığınız bu site işte falan mahkemenin suç ceza mahkemesinin veya savcılığın. ...filan kararıyla... Ee, ...evet, e, erişime engellenmiştir. Diyor. Diyor. A, gerekçe vermiyor. <gülüyor> Son zamanlarda grafik tasarımı gelişmiş. Mesela VK.com'a girdiğinizde... ...çok şık bir lacivert ekran... ...içinde böyle çizgili <gülüyor> mavi beyazlar görüyorsunuz. Kamu spotu gibi de değerlendirebilirler. Gibi. Yani. E, oysa, oysa... Evet. ...ya müstehcenlik, ya telif... ...ya bambaşka bir şey ama... E, bütün siteye erişime engellemektense e, hak ihlali olduğu, hak ihlal ettiği iddia edilen içeriği çıkaracak biçimde bir operasyon yıllardır niye mümkün değil? Hemen size bunu söyleyeyim. Şimdi despotları çok basit bir örnekle anlatmak çok kolay. E, Papa'nın şövalyesi Güney Fransa Katarlarını e, öldürmeye gittiğinde... Ama diyorlar o bastığımız köyde gerçek Hristiyanlar da olabilir, iyi da olabilir diyor. Hepsini siz öldürün diyor. O Tanrı ayırt eder yukarıda. Oo, Şimdi böyle çok... bir laf tarihe geçmiştir yani. Şimdi bu despotizmin çeşitli tezahürlerinden birisi de bu. Yani gerekçesiz karar ve böyle ayrıştırma yapmaya gerek olmadan uygulama. Kanun aslında buna küçük bir aralık getirmiş. Yani IP bazlı diyor bütün web sitesini kapatıyor alan adı yani bir alan adının sadece belirli bir sayfayı kapatabiliyorsunuz. Ama bunun için araştırmanız lazım. Yani biraz işiniz yapmanız lazım. Onun yerine hepsini siz öldürün. Onu yukarıda ayırt eder mantığında despotizmdir. Tıpkı YouTube'un yaş günleri yapılıyordu artık. Kaçıncı kapalılık yılı? diğerekten değil mi? Onun gibi. Yani maalesef bu işte despot mentalitenin çeşitli tezahürleri diyerek geniş bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi burada tabii ki bir büyük bir çıkar etkilenmesi oluyor. İnsanlar işleri ve Türkiye Rusya ilişkileri çok iyi. Benim bildiğim 125 bin üzerinde de evlilik var. Yani bu bir yabancı ile evlenmekte ki en yoğun Rakam diye biliyorum yani, yani bunlara baktığınız zaman e, çıkarlarımız var bakanımız gitmiş. Sürekli geziyor sürekli kapı kapı dolanıyor gözümle Be, benim yani bilgi, gözümle görüm görmesem Antal direkt dönemde. Antalya 5 dakikada bir Rusya'dan bir çekiniyor. Kesinlikle. Yani, Hı -hı. yani bütün bunların hepsini düşündüğünüz zaman e, Türkiye maalesef kendi iç dinamiklerindeki despotizmiyle gelişmekte e, olan ve gelişmeyi isteyen tarafını engelliyor. Yani bunun da bir tür bir koordinasyona ihtiyacı var demek ki. Yani böyle bir despotizmi yapacağınız yer hani burası olmamalı. Böyle bir despotizmi kimseye karşı yapmamalısınız. Ama hiç olmazsa eğer bir ekonomik önceliğiniz varsa burada kesinlikle yapmamız gereken bir nokta. Eğer toleransla göstermiyorsanız ben web sitesinin adını buradan söylesem ayıp olur. Yüzlerce yer var canım torrentler var bilmem ne ne indirecekse insanlar indirebiliyor. E, keza e, tüneller var tünellerden istediği yere girebiliyor. Yani bu tür şeyleri hani yani Türk insanı da aptal değil. Bunun meraklısı hiç aptal değil. Zaten bina istiyorsa buluyor. Evet ama çok dolan başlı yollara yönlendirmiş oluyorsunuz kullanıcıları öyle değil mi? Is Ayrıca riskli de onlar. Riskli bu Türk basında çok yer edinmedi fakat geçen bu kışın Turizm Bakanımız Moskova'da fuardayken Rus meslektaşıyla fuar alanında gezerken Rus meslektaşı bizim e, Sayın Ertuğrul Güney'in kulağına bir telefon veriyor. Kim arıyor? Sayın Putin diyor. Sayın Putin evet. sizin gelmezden çok mutlu. Sayın Putin Sayın Başbakanınıza selam yolluyordu. Bu kapalı Bu Rus bürokrasisinde ve Rusların şeyinde böyle bir gelenek böyle yok Değil ben evet. de ilk defa de diyorum bu, böyle bu, bir şeydir. Bu, bu size verdikleri bir şeydir. Bu Türkiye'nin oradaki ağırlığıdır. Bu, evet. bu budur. <gülüyor> bu, bu şöyle de güzel bir şey bir sinyal vermiş oldunuz. Şimdi tabii ki Açık Radyo devamlı böyle unutulmuş hakları. E, azınlık yerleri korumak için de bir mücadele veren bir radyo. Doğru. Yani özgür bir alan. Şimdi bu tabii ana kanaldaki medyanın. Hani e, hakim güçlü olanların e, neden yapmadıkları da ayrı bir sorun. Yani e, burada böyle bir savunmayı e, samimi olmak lazım. Şimdi burada çok neyi, önemli. Neyi pardon neyi yani neden 100, 110 milyon yani. kişinin e, etkilendiği bir e, web sitesi e, erişim engelinin e, haber özelliğinin olmaması düşünülemez. Yani. Ben bugün pardon bir tek e, tek bir gazetede gördüm. Bir köşe yazarı değinmiş. Zannediyorum onu da sizden aldılar istihbaratı. Onun dışında göremedim Türk basınında. Evet. Bu son erişim engellemesiyle i̇şte, ilgili e haber. Ruslar ne oluyor bitiyor diye sorarken ben onlara ne olup bitiyor? Rus televizyon gazetecileri ve kontaklarının pres arıyorlar. Aynı yakın dostlarını soruyorlar. Nurdan diyor çok tuhaf cevap yok. Dedim ki şu an Moskova'ya soruluyor. Çünkü ve kontaklarının kurulduğu yer St. Petersburg. Sayın Putin, St. Petersburg, Medvedev, Petersburg üçüncü olan bugün e, kendi eski valileri oraya geldi, meclise geldi. O da St. Petersburg, Petersburg spor diyorum ben. Onlar şu an e, bürokratlar düşünüyorlar acaba ne oluyor diye. Hmm. Bu çok ince bir mesaj. Bakın çok ince evet. bir mesaj. Benim algıladığım bilmiyorum. O kadar ince mesajları okuyamayabiliriz. Belki bize açıkça söylesen açın bunu. Yoksa... Evet burası açık radyo. <gülüyor> evet, ben de soruyorlar anlamadım. ne yapacağız? Nasıl bir karar alacağız? Evet. Türkiye'ye kesti bağlantımıza. Proxyler mi taşıyacağız? Serverlar mı vereceğiz? 4 milyon insana Türkiye'yi proxyler. Proksiler. Ya onlar açtılar zaten aşıyorlar. Sorun yok proksilerle giriyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Resmi anlamlısı diyoruz sizi tanımıyorum. Evet. Başka bir şey bu. Hukuklar arası siz hukukçusunuz görürsünüz. Yani karşı taraf ne yapacak şimdi? Misilleme hakkı nedir? Tabii ki. Şimdi iyice son dakikalara yaklaşıyoruz. Küçük bir parantez açıp açmama izin verin lütfen. Bu erişim engellemelerinin esas gerekçesi malum çocukları zararlı içerikten korumaktı. O zararlının kapsamı neyin zararlı olup neyin zararlı olmadığı buna kimin karar vereceği falan gibi tartışmalar bir yandan sürüyor malum. Elbette çocukları korumak bütün dünyanın... Bir şey söyleyeceğim. Sözünüzü kestim özür dilerim ama... Bu çocuk nerede durduğunuza bağlı bir şey. Eğer devlet babaysanız herkes çocuktur. Şimdi artık kapatmak üzereyiz programı. Kapamadan evvel program öncesi bir şeyler konuştuk sizinle. Bir komplo teorisi gibiydi. Neden şu sıra yapıldı bu erişim engellemesi? Nurduhan Bey... Valla ben gene Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında da uyarıyorum. Mesela çok aşırı Facebookçu olduk. Yarın dün de kendi Facebook'umda şunu paylaştım. Facebook'a sıra ne zaman gelecek? Facebook kapatılırsa yapılması yapıl kapatılmadan önce yapılması gerekenler listesi diye. Şu an benim forumumda insanlar tartışmaya başladılar. Benim gördüğüm şu 100 milyar dolarlık bir para bunu kota, kotaya çıkarılacak, alınacak, verilecek rakiplerinin olmaması. Bu Türkiye için şöyle bir tehdit. Yarın sizin ülkenizin başbakanını, cumhurbaşkanını, bilmem ne başkanınızı sevmiyoruz diye oradan basın, baskıya başladıkları an bugün e, öğrencilerimize tabletler verdiler. Bunlar bomba olarak dönebilir. Her evde şu an e, kimin ne dediğiniz gibi Sayın Avukat Bey'in söylediği gibi, Vedat Bey'in söylediği gibi e, kim nerede ne kadar karar verecek çok dikkatli olmalıyız. Herhalde katılıyoruz hepimiz. Evet, değil katılıyoruz mi? Evet katılıyoruz kesinlikle. Peki ben de programı kapamak zorundayım çünkü süremiz doldu. Ee, Sayın Nurdoğan Şen e, Sayın Avukat Vedat Güler'e e, Bilgi Çağın'ın hukuku programında bu kadar güncel bir konuyu bu kadar içten tartıştıkları için çok teşekkür ediyorum. Teknik Masa'da arkadaşımız Volkan ile birlikte iyi bir hafta sonu diliyoruz sevgili dinleyenler.